Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne yaptı? Hazırlığını yaptı. Ee, sadece bu vesikte hadi Ömer ben bize haber verdi gizleyin buyurdu. Aşağı annemize bile ne tarafa gitmek istedik haber vermedi. Bu Ramazan'da bütün kabileler Müslümanları Medine'de buluşma davet ediyorum. <gülüyor> hazırlıklı gelsinler. Sefere çıkacağız ee, silahlı ne hazırlıklı. Tebliğat yapıldı. Herkes geldi fakat e, tam e, bir hedef nere nerenin üzerine gidileceği bilinmiyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, artık yola çıkılırken e, ilan etmek durumunda kalındı ve Mekke üzerine gidildiği herkes tarafından anlaşıldı. Bunun üzerine ne oldu? Hatib ibn Ebi Belta'a radıyallahu anh isminde sahabeden bir zat var. Bu zat e, efendim Aslı Yemen'deki Ezd e, kabilesinden Mekke'de Ubeydullah bin Hümeyt bin Züher olacak. Bu müşrik Bedir günü Hazreti Ali Efendimiz kafir olarak bunu gebertmiş yani. E, kafir olarak geberenlerden. Bu adamın kölesiymiş bu zat. Hatip Hazretleri. Esasen Mekke döneminde yani kölesiymiş. Sonra o müşriklerden olan o kişi onu azat etmiş. Azat etmiş. Dolayısıyla o azat olmuş, evlenmiş. Mekke'de bir çoluk çocuğu var. Fakat hicret olunca, hicret farz olunca Medine'ye, o da sahabeden Müslüman bir zat de ne yapmış? Hicret etmiş. Fakat ailesini yanında getirememiş. Maddi imkanları da pek yokmuş. Yemek memek satıyormuş. Böyle bir şeyler yiyecek içecek satarak geçiniyormuş. Ailesi Mekke'de kalmış. Kendisi medine münevvere Münevri'ye eden muhacirlerden olmuş. Ee, sonra bu zat Bedir muharebesinde bulunmuş. Bedir'de bulunmak çok büyük iş biliyorsunuz değil mi? Bedir ehli diye bunları çok anlat. Bedir muharebesinde bulunan sahabeden olmakla yani aşerî mübeşşereden sonra ilk gelen tabaka sahabede nedir? Bedir tabakasına girme şerefine dahil olmuş. Sonra İzzet'in 6. senesi Hudeybiye. Hudeybiye musallahasında da Beyat-ı Rıdvan ağacın altındaki biat edenlerden, o 1400-1500 kişiden olmuş. E bunlar hakkındaki hadis-i şeriflerin faziletlerini Sinan Erdem'de de o geçti. Yani böyle bir zat. Fakat Mekke üzerine e, ordunun hareket ettiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve de biliyorsunuz bir dua buyurdu ya ki, ansızın Mekke'ye kirene kadar Kureyş'i bizden haberdar etme, bizden uyandırma. On bin kişilik orduyla geleceksin, Medine'den Mekke'ye kaç günde geliyorsun hoş? uçarak gelmiyorsun ışınlanarak. Kaç günde geliyorsun, e, yolda bu kadar kabile var, her kabileden Mekke'ye devamlı giden var, gelen var. Ama Mekke'nin dibine gelene kadar Mekke elit uyanamıyor, duymuyor ya. Bu ne büyük bir mucize bu duanın kabulü demiştim size. Yani bu duayı da duyunca, Hatip Hazretleri, e, vefatı Medine'de olmuş o son olarak kendi tarihçesini söyleyeyim e, cenaze namazını Osman bin Affan radıyallahu kıldırmış Hazreti Osman bu sonraki dönem Hazreti Osman dönemine kadar da yaşamış demek istiyorum yani Z Hatıp Hazretleri hakkında kısa bir e, bilgi verdikten sonra şimdi bu ne yapmış ne yaptığı üzerine hangi ayetler nazil olmuş bu konu fetihte çok önemli bir e, Mekke yoluna daha girerken Rasulullah sallallahu aleyhi ve bu cereyan ettiği için bu sıramızda bu dersimiz buna gelmişti. Şimdi bu zat Mekke ehline bir mektup yazmış. Mektubunda da demiş ki en inne Rasul Allah san yuridukum fehuju ordularla üzerinize geliyor. Tedbirinizi alın. Bak şimdi. Gattevecce fi ficeyşin kelleyl. Öyle bir orduları hazırladı. Ordularla geliyor ki gece gibi. Yani her yeri basar. Gece geldi mi hiç girmediği yer var mı? Yani? Gece gibi ordularla geliyor demiş. Bir satır. Mektup yani bir satırda tutmaz yani. Bu mektubu şimdi Medine'de o. Orduyla beraber mektubu yazmış. Abdülmuttalip oğullarının azat ettiği cariye, Sare isimli bir cariyeye 10 dinar para vermiş demiş ki sen bunu önden git daha burada ordu hazırlanıp yola çıkana kadar kalabazlığa sen gidersin ona işte bir de deve herhalde temin etmiş veya vardı devesi onu bilmiyorum e sen demiş önden git bu mektubu ulaştır bu Sare isimli kadın da Müslüman değil. Ee, Mekke'den gelmiş. Mekke'den Medine'ye böyle Müslüman olmayanlar da geliyorlardı biliyorsunuz. Ee, Medine'ye gelmiş. Çalgıcıymış bu. Ç çalgı söylüyor. İşte bilmiyorum işte, oynuyor mu ya da sırf çalgı mı söylüyor bilmiyorum. Ama çalgıcıymış. Şarkıcı bir kadınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den gelince tabii... E Medine Merkez Devlet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yönetimli kim geldi kim gidip ona vuruyorlar. Efendimiz ona sormuş o adına Limazaci diye. Niye geldin demiş. O da demiş ki, gülitrotu yani şeyyen. sen bana verirsin diye geldim demiş. Parasız kaldım demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma fa'alti bi'atiyatik Kureş? Kureş'in gençlerine şarkı söyleyip duruyordun. Bayağı da bahşiş alıyordun. Paraları ne yaptın?" demiş. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. O da demiş ki Münzu bir Bedrin lemyası leşin kalil. Genç mi bıraktın bütün cahurları Bedir'de katlettin demiş. Adam kalmadı Mekke'de ki bana para verecek. Param çok azaldı, geçimim, durumum sıkışık demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel falan yani bir şeyler vermiş ona birkaçlık yine. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte insan yani aç kalırsa, açık kalırsa kafir de olsa, müşrik de olsa, ne olursa olsun ona yani ihtiyacını görmek için bir şeyler verilir. İslam'ın ahlakı, bunu iktiza diyor. Efendimiz bir şeyler vermiş falan. O arada bu da on dinarı da hatıptan almış. Radıyallahu anh. Bir de iş çıktı yani. Zaten gidiyordu da giderken bir de iş aldı yani. Hani taksiciler falan olur ya. Zaten dönerken o yolu bir de yoldan müşteri çıkarsa iyi iş olur yani. Buna bir de iş çıkmış. On dinar az para değil. On dinarı da almış. Mektubu da tam şey etmiş çantasına koyuyormuş Hatıb radıyallahu demiş ki ne yapıyorsun ya ee ne yapıyorum? mektubu saklıyorum nereye saklıyorsun demiş ya bu demiş bu işler kolay mı demiş çantada mektubu saklan demiş tamam o zaman demiş ya kemerin içine koymuş falan bir şey yapmış yok ya demiş seni bir yolda çevirirler kemerin falan öyle olmaz e, ne yapayım demiş nereye koyacağım demiş ağzımdan yutacak nasıl çıkarayım demiş on e demiş ne yapacağım demiş. Dur demiş bir birisin. Saç örgüleri çok kuvvetliymiş falan. yani hakikaten sök sök ona ulaşana kadar çok saç örgüsü var. Saç örgülerimi bir daha bir şey edeyim. Dibine yerleştireyim. Artık pek kimse ondan uğraşmaz demiş. Tamam o zaman demiş. Ancak öyle kurtarı bu iş demiş falan. Böyle atlamış yoluna gitmiş. Ondan sonra efendim ee, mektubu götürürken Cebrail aleyhissalatü vesselam hemen haberi getirmiş. Cebrail aleyhisselam diye bir ne var? Resul var, bir elçi var Allah ile peygamber arasında. Öyle mi? allah Teala her şeyi biliyor, görüyor, gözetiyor. Habibine de yardım sözü vermiş. O onun durumunu bozacak bir şeyi ne yapacak? Engelleyecek Mevla. Hemen Cibril gelmiş, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e durumu anlatınca Efendim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali, Hazreti Ammar, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Miktad Uff! Bir, bir kadının peşine Ama kadın tehlikeli bomba taşıyor Yani bu mektup ne demek ya? Ebu Merset radıyallahu anh, Kaç tane sahabeyi birden görevlendirmiş? Altı sahabe hepsini çağırmış buyurmuş in hatta taitu rauza khakh hemen yola khakh diye Mekke ile Medine arasında bir bahçe var bostan adı khakh oraya gideceksiniz orada bir kadın oraya kadar gidin oraya kadar bulamayacaksınız orada bir kadın bulacaksınız o kadın bir hevdecin içinde hevdeç ne böyle devenin üstüne kurulan kadının içine e, girip e, görünmediği efendim, mahfaza muhafaza eden onu şey hevdeci işte bulunan bir deven üstünde bir kadın bul bulacaksınız hatıp, ismiyle bak onun yanında hatıbın mektubu var o mektubu alacaksınız Mekkek ehlini bizden uyarmış, uyandırmış, tedbir almaya çağırmış, ondan sonra mektubu alacaksınız yok derse var diyeceksiniz ee, ısrar edeceksiniz Olmadı teftiş edeceksiniz. Üstünü başını her yerini çantasını arayacaksınız. Mutlaka o mektubu bulacaksınız. Cibril boş bir haber getirmez. Mektup onunla beraber gidiyor. Ondan sonra kadını serbest bırakacaksınız. Kadını serbest bırakacaksınız. Yok eğer direnir de vermezse falan o zaman katledebilirsiniz. Çünkü casusluk yapıyor düşmana haber götürüyor. Ee, ne haberi götürdüğünde biliyor yani para da almış o işte. O düşün direnir de. Direnmezse yani engel çıkartmazsa verirse mektubu bir şekilde serbest bırakın gitse. <gülüyor> Böylece sahabe-i kiram yola çıktılar. Hah <gülüyor> denen bostana kadar geldiler. Orada kadını buldular. Ondan sonra ee, Hz. Ali Efendimiz e, radıyallahu teala e, dedi ki bunlar, bu da şaşırdı falan e, nedir ne değildir in bakalım dediler at, şeyden aşağı deveden aşağı veya neyse indirdiler önce yükünü aradılar bulamadılar eşyasını aradılar bulamadılar bulamayınca efendim, Ali İbni Ebi Talip radıyallahu Efendimiz dedi ki çıkart bakalım bu mektup sende dedi ya bende bir şey yok Arkadaşların aradı senden önce size anne aradın. Kaçtır arıyorsunuz? Her şeyim neyim var? Şurada bu kadar eşyam var. Yok. Hz. Ali efendi lin billah ma sallallahu aleyhi <gülüyor> ve Allah'a yemin ederim. Resulullah yalan söylemez. Biz de yalan söylemiyoruz. O zaman bu mektup nerede? Ve lenuhricen azel kitap evlenek şifennek Buyurdu ki, ya bu mektubu çıkarırsın ya da seni soyacağız. Artık bütün bedenini soyacağız. Nerede ne var hepsini bakmak durumundayız. Bu mektubu çıkaracağız senden yani. E yani çıkar yoksa seni bizi illa bulacağız bunu. Baktı ki kadın, yani Hazreti Ali Efendimiz bırakmıyor bu işin peş Yani bırakmayacaklar, gitmeyecekler. Ee, bunu anlayınca dedi ki tam dedi bir Biraz gidin uzağa dedi şöyle dönün benden bakmayın bana dedi. Ondan sonra sahabe biraz öyle döndüler. O da işte kafasının ör, saç örgülerini çöz çöz çöz çöz ne kadar içine kaç örgünün içine girdirmiş. Onları çözdü. Mektubu çıkarttı. Hazreti Ali Efendimiz'e verdi. Hazreti Ali e, tamam dedi bizim senden işimiz yok. Git nereye gidiyorsan dedi. Kadını saldı. Mektubu aldı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e mektubu getirdi. o ay geldi hatıbın başına. Hatıp sahabeden anh, münafık değil. Münafık değil. Ama yaptı bir iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada hatımı çağırın. Bu ne te tehlikeli bir şu durum ya ama ya Rabbel alem. Şimdi sahabe-i kiram döneminde yaşasaydık diyoruz ama çok tehlikeli ya. Çok büyük tehlike var. Ya yani böyle bir tehlike nasıl oluyor yani insan bu duruma düşüp de çağrılıyor tabi. Efendim çağırdı. Ya Hatip buyurdu ki ey Hatip ha yaptığın işe bak. Mektup burada. Seni buna ne sevk etti ya? Yani? Dedi ki ya Rasulullah. Rasulullah saseme ne söker? Doğruluk söker. Rasulullah saseme karşı ondan ne sökebilir? Neyle bir şey sökebilirsin? Doğrulukla. İşte o üç kişi geri kaldı tebuk muharebesinden indi meselesinde de ne diyor? Ozat Hilal ibn Numro mıydı? Khabib ibn Malik miydi? Khabib ibn Malik ne dedi? La yuncini illa sutku. Ben anladım ki, öbürleri mazeret beyan etti, ben dedim, yok. Baktım, münafıklar geliyorlar, işim var da Şu şöyle, bu böyle, herkes bir şey söyle, Efendimiz sallallahu de Allah'a mahallet diyor, gönderiyor. Ben dedim, beni bir şey kurtarmaz. Ancak doğruyu söylemem lazım. Niye geri kaldım, sadem? Burada da şimdi, Hz. Hatip ne dedi? مَا كَفَرْتُوا مُنْزُ أَسْلَمْتُوا وَلَا غَشَشْتُكْ مُنْزُ نَصَحْتُكْ Ya Rasulallah! Müslüman olduğum günden beri bir an bile dinden dönmedim. Kafir olmadım. Senin iyiliğini istediğim günden beri seni peygamber olarak bildiğim günden beri bir kere seni aldatmadım. Bir kere sana yalan konuşmadım. Bir kere sana hainliğim de yok. E ne, nedir bu? Dedi ki ben sana söyleyeyim. Ben biliyorsun Kureyş'in kendi ırkından, kabilesinden değilim. Mutsak yapışma bir durumdayım. azattı köleyim esasen. Dolayısıyla oradan evlendim. E, çoluğum çocuğum oldu. E, şimdi diğer muhacirler, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Rızvanlı, Ali Mecmai'nin sahabede dolu muhacir var. Bunlarla benim farkım var. Çünkü onların nesi var? Akrabaları var. Mekke'de yani müşrik tarafında da olsa neleri var? Amcaoğlu var, amcası var, kiminin babası var, kiminin. Yani Kureyş bir kabile, kabilede ırkçı bir kabile. Dolayısıyla yani himaye ediyorlar kan meselesini de. Yani din farkı olsa bile bazı kere biliyorsunuz ırkçılık kan davaları da şey öne geçiyor. Onun için onların akrabaları var. Onları ahalilerini koruyorlar. Mallarını himaye ediyorlar. Fakat benim e, çoluğum, çocuğumu himaye edecek bir kimse yok. Ben şöyle düşündüm. Böyle bir mektup göndereyim de onlarla aramda bir yani onlara bir iyilik yapmış durumuna döneyim. Ben benim mektubumun onları kurtaramayacağını biliyorum. E, Allah sana fetti müesser etmiş, vaat etmiş, bunun tehallüf etmeyeceğini, bu sözün bozulmayacağını da biliyorum. Ama en azından, hani <gülüyor> Abdülmuttalib'in ben devenin sahibiyim hani, Kabe'nin sahibi korur dediği gibi, ben çoluk çocuğumla mükellefim. Böyle bir durum olunca şimdi herkesin akrabası onları korur, ama bana geldi mi derler ki, Ulan çoluk çocuğu burada, biz buna da göz yumuyoruz, çoluk çocuğu da burada yaşadı halde haberi de var, o orduyla o da geliyor, bize de bir uyandırmamış, biz de gafil yakalandık falan. Bu sefer kimse yine bir şey yapmazlar, gelirler benim çoluk çocuğuma yaparlar. Çünkü hamisi yok, akrabası yok. Ben dedim yani benim çoluk çocuğuma da belki derler, ya bu adam da bize tam başımıza gelen geldi ama bu da bir iyilik etmişti, biz de bunu çoluk çocuğun şimdi yanmalamayalım derler. Böyle bir mülahaza ile ben bu mektubu gönderdim. Ama mektubumun onları kurtarmayacağını da biliyordum. Deyince siz nasıl, siz olsanız ne yaparsınız? Bu durumda veya başka komutanlar olsa, başka liderler olsa, başka yöneticiler olsa böyle tehlikeli bir haber gitseydi, burada bütün plan bozulacaktı falan falan falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, doğru söyledim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve farkı mazeretini kabul ediyorum. Allah Allah. Ağır bir şey ya. Nasıl bu kadar efendim? ben kabul etti bunu şimdi. Efendim sallallahu teala sen bildiği vardı onun için de. Hazreti Ömer Efendimiz bir çekti kılıcı. De ani ya Resulallah onu unukazel münafık. Bırak dedi bana dokunma dedi. Şu münafığın kafasını şurada keseceğim. Nasıl bunu yapar falan. Hazreti Ömer bu. Din gayreti var. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ömer Ey Ömer bilmiyor musun ki bu Bedir ehlindendir. Allah Teala Bedir ehline tecelli etti de ne buyurdu? İstediğinizi yapın bundan sonra sizi peşin affetti. Tabi bu 313 kişiyle alaktilaf-ı rivayet, on üçtür, küsur vardır ama Bedir'de bulunanlarla ilgili bir şey ne acayip bir şey ya sahih hadis-i şeriflerde Müslüm'ün de, şurası da, bu sahihlerde geçiyor, Bedir ehline tecelli etti, şimdi allah Teala bu Bedir ehlinin ondan sonra kafirliğe dönmeyeceğini ezelde bilir mi bilmez mi? Peki münafık olmayacağını bilir mi bilmez mi? Resulullah s.a.m'in hainlik yapacağını bilir mi bilmez mi? Peki Bedir ehli günah işlemez değil. Masum olmadığına göre günah işleyebilir. Burada Hatip Hazretleri de bir günah düştü. Bu günah bir şey. Ama dikkat. Allah Teala Bedir ehlinden olanların ölene kadar affedilmeyecek bir günah işlemeyeceğini bilir mi bilmez mi? Biliyor. Öyle bir günah işlersin affedilmeyecektir. Ya sen tevbe etmeyeceksindir, ya tevbeni bozacaksındır, ya tevbende samimi olmayacaksındır, ya da allah Teala seni sevmiyordur, reddetmiştir, başka kötülüklerinde vardır, falan falan. Şimdi her tevbedenin tevbesini kabul etmek Allah'a vacip değildir. allah Teala bizim bundan sonra ne günahlaşacağımızı bilir mi? Evet. Bu günahlardan hangisine tevbe nasip olacak, hangisine tevbe nasip olacak onu da bilir mi? Evet. Onun için Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem ne dua diyor? Her sabah hanımınla beraber şu duayı oku diye emretti. Kime emretti? Duanın ne olduğunu da demedim, desem de belki yine diyemezsiniz. Hani Arapçasını diyeyim bak, ''Evzen ben la tegfiruh'' diye geçiyor. ''Lebbeyk allâhu ve lebbeyk ve sa'deyk vel khayru bi'edeyk ve minke veyleyk Allah'ım mâ kultum min kavlin ev Haleftu min halifin fe meşiyyeteke beyne yedezâ elke kulli mâşîte kânî ve mâlem teşe'yle mekûn'' Yarım sayfada gidiyor. Okuyabilirim. Size de hava atmama da bir lüzum da yok. Ayıp oluyor tabi. Riyaya girmeyelim falan arkadaşlar. Okuyan okusun. Şimdi bu duayı hanımınla beraber her gün oku diye vasiyet ve emretti. Hangi duadı? Hangi sahabeye vasiyet etti? Katır trilyarlık. Katır trilyar bir de dolarlık. Soru. Buyurun. Evet. He? Ya özel bir hediye de yapacağım ona. Anladım kimse bilmeyecek. atış serbest tabii. <gülüyor> Zeyd bir sabit radıyallahu taala. 105 senedir o dualarım kitabı çıkmış. Bir tane deme ezbere bilen yok. Türkçeden adını bilen yok mevzunun ya. 4 satır da boşuna okumadım. Peki bir yerinden bir yerinden hatırlayan biri olur diye dokudum. Demek ki ya hepsini de okursam hatırlayan olmayacaktı anlaşılıyor. Bu duanın önemi ne? İşte bu duada ne buyuruyoruz Allahu celle sen. Evden ben la teğfiru. Ya Rabbi senden istiyorum bana affetmeyeceğin günah işletme. Şimdi bunu Zeyd bin Sabit e öğretiyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten günahsız. O kendi için yapmıyor bunu ümmetine talip için bu duaları öğretiyor affetmeyeceğin günah nasip etme. Şimdi birisi çıksa bana hiç günah nasip etme diye dua etse bu duata biraz hikmete uygun düşmüyor. Evliya Allah'tan birisi dedi ya Ya Rabbi bana hiç günah nasip etme. Rısmet istiyorum. Rısmet. Rısmet. Rısmet ne demek? Masumluk. Masumluk peygamberlerin sıfatı. Ne demek? Günahsızlık. Rısmet istiyorum. Rısmet istiyorum. Allah Teala'dan ona ilham edil. Ne buyurdu? E ben herkese rısmet verirsem ya ben kimi affedeceğim? Yani herkes, e siz de günah işlemeyin. Günah işlemeyetseniz ne yapacak? Hatta bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hiç günahsız olsanız Allah sizi götürür. Hadi ya bu kadar günahsızsa Ben melek varsa da bir de sizle mi uğraşacağım? Melek var. Ne yapar sizi götürür? Günah işleyip de tevbe istiğfar edip af isteyenleri getirir ki Af Allah da bağışlatsın da Gaffar ismi tecelli etsin. Gafur ismi tecelli etsin. Tevvap ismi tecelli etsin. Esma-i devreye girsin yani. Onun için ısmet peygamberlere mahsustur. Günahsızlık. Ha bu demek değil ki peygamberler dışındaki herkes illa da günah işler. Günah işleme imkanı var hepsinin. En büyük evliya olsa en sıddık olsa günahsız değil. Ama günahkardır anlamına gelmiyor. Ama günah işleme durumu var mı imkanı? Guna islemesi müsam işleyebilir mi? İşleyebileceğini düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de düşünemeyiz. Fark bu yani aradaki. Hatib Hazretleri de buraya düştü. Ama şimdi Bedir ehline Allah Teala ne yaparsanız yapın peşinen affettim buyurduysa bu ne teşkil ediyor? Allah'ın hatasız ilmiyle ta ezelden kim Bedir'de bulunduysa kim Hudeybiye'de bulunduysa e şimdi bu Hudeybiye'de de bulunmuş. Gelince, ben şeyde Bedir'de veya Hudeybiye'de bulunan hiç kimse asla cehenneme girmeyecek. Garanti var. Bu şimdi çift Hem Bedir'de bulunmuş, hem Hudeybiye'de bulunmuş. Çünkü her Bedir'deki Hudeybiye'de yok, her Hudeybiye'deki Bedir'de yok. Zaten Hudeybiye 1500 kişi, Bedir 300 kişi, nasıl orada olacak? Hepsi. Hal böyle olunca, Mevla ezelde biliyor ki bunlardan da günah işleyen olsa da affedilmeyecek günah işlemeyecek. Yani ne demek? tövbe etmeye muvaffak olacak. Tevbesi de Allah tarafından kabul olunacak. Böyle bildiği için Rabbim Bedir eline o garantiyi vermiş. Bize böyle bir garanti verilmiş mi? He? Ne yaparsanız bunun peşini affettim diye hakkında varid olan hadis, ayette bir şey getiren bir ümmet var mı daha? E yok. Onun biz durumumuz tehlikeli. Biz çok dikkat edeceğiz. İki de bir tevbe var. O da kabul oldu mu olmadı mı onu da garantimiz yok yani. Ama ümitliyiz. Rabbim istifar ettirip de mağfiretsiz bırakmayacak. Kurban olduğum Allah'ım Celle Celle. Bu sohbetler hürmetine, bu ilim meclisler hürmetine, sahabe-i kiram hürmetine. Evet. Ya Ömer! Koy kılıcını kınına sok. Ne yapıyorsun? Bilmiyor musun? Allah Bedir-i etti onları peşiyle mağfiret et onlara cenneti vaat et deyince Hazreti Ömer Efendimizin iki gözü o kadar da sertti o kadar da merhametliydi anında duygusal şimdi Hazreti Ömer'i hiç duygusal zannetmiyorsunuz değil mi? Sizin hep kafanızda tasarladığınız Hazreti Ömer modeli Radıyallahu Teala nasıl? asla yumuşamaz halbuki anında yumuşardı çok yumuşak abi. O anda iki gözünden iki çeşme ağlamaya başladı mesela. O sinirlen hemen ağlanır mı? Neden? Hadis-i şerifi duyuldu. E elini müjdesini hemen başladı duygusalca tamam. Bunun üzerine Allah e, bu ayet-i kerimeler geldi. E, bu mübarek sure-i celilenin Kur'an-ı Kerim'de adı Mümtehine Suresi. Mümtehine diye Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Biliyor musunuz? Evet Medine Emniye Sure'den az olmuştur. 13 ayeti var yani e, iki buçuk sayfa kadar ama şey ayetleri şey uzun ayetler olduğu için 13 ayet yani bazı kere bir sayfada 40, 30 ayet oluyor da ayetleri uzun yani 13 ayet kelimesi var bu mübarek surede e, çok önemli bir suredir. Şimdi bu sure Hatif Hazretleri hakkında indi. Ne buyurdu? Ya yu'el dinamenu heinammuş kullar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Senin hakkında ayetler indi. Aman yarabbel alemin. Bu ayet okuyunca amenü'yu duyar duymaz Hazreti Hatip bayıldı. Bir zaman sonra ayıldı. Niye bayıldın dediler. Çok korktum dedi. Ayetin başında iman edenler dedi. Elhamdülillah dinden imandan çıkmamışım diye dedi. Sevincimden bayılmışım dedi. Haberim yok dedi. Ey iman edenler. Mevlana buyuruyor. Hatip kafir değil, mürtet değil, münafık değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için zaten kabul etmiş. Ey iman edenler! لَا تَتَّخِذُوا اَدِنْمَيْنْ عَدُوِّ Hem benim düşmanlarımı وَاَدُوَّكُمْ Hem de sizin düşmanlarınız olan O zamanki Mekke müşrikleri, içindeki hepsi Eli Kitabı, Yahudisin, Hastanesi, Müslüman'ı Müslüman'dan gayri dostu var mı? Ne edinmeyin? Evliya! Sakın dostlar edinmeyin. Yani Hatib Hazreti'nin bu yaptığı bir nevi dostluk muamelesiydi. Çünkü dost dostunu uyarır, uyandırır, tedbir almaya sevk eder. Bu şimdi, halbuki o senin dostun değil Allah buyuruyor. Sakın onları dost edin mi? o eyleyim bilme veddeti. Siz nasıl onlara dostluk ve sevgi alameti ulaştırırsınız? Mektup yazmak, uyarmak, tedbir almaya davet etmek... Hem de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı Büyük bir iş ya aslında var ya olay çok büyük bir olay da işte Mevlamız böyle insanın kalbini bildiği için Yani Yoksa insan tabii aldanabilir ama Allah Celle, Celle kalbini bildiği için Müslüman olduğunu bildiği için tamam doğru söyledi diyor Çünkü burada Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan alıyor bu haberi Dostluk ilka ediyorsunuz Mükatebe yoluyla yazışma yoluyla haber gönderiyorsunuz Bunlar dostluk sebepleridir bu size yakışıyor mu? Fakat kafarû oysa onlar inkar ettiler, küfür ettiler. bir muca'a kemel hak. O Mekke eli korunur mu? Onlara tedbir alın denir mi? Onlar size gelen hakkı inkar ettiler, Kur'an'ı inkar ettiler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve kendisini de İslam dininde inkar ettiler. Yukhricûne rüsûle. Bak orada mu maziden muzariye çık döndü. Niye? İstizar e, sura. inkar ettiler. Çıkarttılar diyecek zannedersen ilerisi. Alıp demiyor. Rasûlü çıkartıyorlardı. Şimdi geçti muzar. Niye? Ey düşün bakalım. Mekke'den ne yollarla icret ettiniz? Ne zahmetlerle çıktınız? O sahabe ne çilelerle icret etti? Çıkarıyorlar. Çıkarıyorlardı. Bir düşün bakalım yani. Şu anda bir gözünün önüne getir bakalım. Çıkarttılar demiyor. Çıkarıyorlar. Muzari'ye çevirdi ki, bir gözünde canlandır. Bunlar ne gavurluk ettiler size yani? ve <gülüyor> Rasûlü de çıkarttılar vatanından. Sizi de çıkarttılar vatanınızdan. Neydi suçunuz yani? Suçunuz entümenû billâhi rabbikum. Yaradan, yaşadan sizi yetiştiren Rabbinize iman etmenizdi. Başka ne suçunuz vardı da vatanınızdan oldunuz? Bunu düşünmüyor musunuz? En eğer siz çıktıysanız Mekke'den Hara iştüm olduysanız, hara iştüm çıkmış olduysanız, cihâden fî sebiîli, siz benim dinimi hakim etmek için vatanınızı, memleketinizi, çoluk çocuğunuzu terk edip cihat yolunda çıktıysanız, hicret ettiyseniz, ve btigâ siz Medine'ye gelmenizde sırf benim rızamı aramak maksadınız vardıysa, benim rızam için muhacir olduysanız, şey mahzûf, fela tettehizû mevû, sakın onları dost edinmeyin. Madem niyetiniz iyidir, madem benim rızam için çıktınız, cihat için çıktınız. Bunlara dost bilmeyin. Bunla latul kuleyin Bunlara dostluk alametleri efendim ulaştırmayın. Bunlar asla uyandırılacak adamlar evendim değildirler. Şimdi yine yine dokunduruyor yine. Tüsirrûne ileyhim siz o müşriklere gizli gizli ulaştırıyorsunuz. Bil dostluk alameti. Bu mektup yazmak dostluk alametidir. O gizliden bunu yapıyorsunuz. E siz hiç bilmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Ve ne alemu ben biliyorum. Bim ahveytüm. Neleri gizlediğinizi de biliyorum. Ve tüm Neleri açık yapıyorsunuz onu da biliyorum. Sen orada o kadına o mektubu verirken ben görmüyor mu sandın. Ne acayip ayet değil mi şimdi ya? Şimdi Gel Aziz Bayındır'a ne de şimdi?